وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ ذَاتِ الْوَقُودِ Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaad edilen kıyamet gününe, Orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir. İdhum aleyha qurud ve hum ala ma yefalun bil mu'minin şuhud. Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا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 Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler için de altlarından ırmaklara akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. İnne bato Rabbik leşdid. Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir. İnnehu hoyebdiu veyüid. Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur. O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar. Heteke hadifulcunudı. Firaun ne ve Temudı. Ey Muhammed, Firaun ve Semut ordularının haberi sana geldi mi? Belillevin ne kefe Rufi tekdibe. Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. وَاللّٰهُ مِن ورائهم محيط. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Kurtulamazlar. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ في لوح Doğrusu o kitap Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunan, şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır.